kim parayı veriyorsa düdüğünü düdüğünü öttürdüğü de hakikattır. Devlet layık bir devlet olduğu halde Müslümanların namazını kıldıracak e, imamlara maaş verince kendi standartlarına e, ölçü olarak kullanmaktadır. Mesela e, Diyanet İşleri Başkanlığı imamların genel koordine merkezi olarak e, hiçbir zaman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 bir imamın e, camideki mesela en basit örneği e, sigara içtiği için yeni yetişen çocuklara kötü örnek olduğundan dolayı bir imamı o camiden uzaklaştırmasını bilmelidirler. E, evet, e, şeriatımız e, sigara içmeyi kerih görmektedir. En iyiyim serifadeyle. Kerih görmektedir. E, Ali,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 birisiyle İmam-ı Azam'ın fıkhına göre uğraşamıyor olabilirler ama onu memur tayin eden gücün, sultanın üzerinde o oyunun kurallarına göre bir sistem kurabilirler. Her halükarda Müslümanlar hoşlanmadıkları, tavrından razı olmadıkları imamların arkasında zoraki namaz kılmamalıdırlar. Bu önemli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 Niyeti şu şekilde düşünebiliriz. Burada niye duruyorsun şu anda? Ya da rüküden kalkınca dur. Sen ne yapıyordun şimdi? Dendiğinde birisine. O da konuşup öğlen namazının farzını imamla kılıyorum şimdi. Diyeceği hissiyata niyet diyoruz biz.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 Belki sadece zarureten Mekke-i Mükerreme'deki durum istisna edilebilir. Orada diğer fukahanın iştihadiyle amel edilebilir. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de ne kadar tedbir alınırsa alınsın maalesef önlenememektedir. Hanımların yani mekanın yuvarlak bir mekan olması sebebiyle hanımlara gerek tavaftan dolayı ve gerekse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 E, bu görüşte de Hanefi mezebinin yabana atılamayacak delilleri vardır. Kur'an ayetlerinden, hadis-i şeriflerinden, hadis-i şeriflerden e, deliller vardır. E, boşuna değil bu. Yani böyle dedikleri, böyle, böyle hoş gördükleri için, Türklerin kültürüne böyle uygun olduğu için gibi hepten e, uyduruk bir sebebe dayanmıyor bu. Ellerinde deliller var, naslar var. Ama diğer fukaha,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 böyle bir şaşırıp tereddüt etmemelidir. Yaptıkları bir şey yok. Fatiha-i Şerife'yi okuyorlar. E, namazda okuyorlar. Bazı e, imamlar e, şafii mezhebinde Fatiha'yı ve la bollin diye bitirince bir yarım dakika beklerler. Cemaat o arada Fatiha'sını okusun diye. Bu da sünnettir. ashab kiramın bazısından nakledilen imam Kur'an okurken hiçbir şey okunmaz sözü de sünnettir. İmam Malik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 Ama biz Hanefi mezhevinin e, bu konudaki görüşünü esas alıyoruz. Mesela hutbeyi dinlemeyenin cuma namazını kılmış olması mümkün mümkün. Çünkü farzdan önce hutbe okunur sonra farz kılınıyor. Hutbeyi de e, cuma'nın şartlarından gören bir fıkıh anlayışı da var. Ama herhangi bir namaz yani öğlen sabah ikindi namazı imam selam vermeden önce Allahu Ekber'de iftida tekbir aldın mı imamı yakaladın o cemaati yakaladın.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 birinci rekatın rukusunu yapıyorsa, biz de birinci rekatı kıldık demektir. İmamı üçüncü rekatın rukuünde yakaladıysam, diğer iki rekatı kılamadım demektir. Dördüncü rekatın rükûnden imam, semiallâhu limen hamide deyip kalkınca ben iftidat tekbir aldıysam, dört rekatı da kaçırdım demektir. Çünkü rükûü kaçırdın mı, rekatı da kaçırmış olursun. Şimdi cumayı nasıl yakalarız? İmam selam vermeden önce tek tekbiri aldıysak. Cemaat sevabını nasıl yakalıyoruz? İmam selam vermeden Allahu ekber deyip iftitah tekbiriyle namaza girebildiysem bir rekaati nasıl yakalıyoruz? Rükûde iken imam ona yetişebilirsek. Semi Allahu deyip de sin harfini telaffuz edince imam ben tekbir aldıysam o rekaati yakalayamadım demektir. Ama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 şu kadar yıl anlatıyor. İftida tekbiri kaçırmadım ben diyor. Namaz kaçırmadım değil ha. Bir namaz kaçırmak var. Bir cemaati kaçırmak var. Bu iftida tekbiri kaçırmamış hiç. Herhalde hiç camiden çıkmamış. Belki o caminin imamı bile ara sıra namaza gelmemiştir. Bu hiç iftida tekbiri kaçırmamış. Bunlar ne demek oluyor? Yani Allah'ın sevabı dağıtılırken hiç iftida tekbiri kaçırmayan o sevabı 100 alıyorsa iftidar tekbirini kaçırıp e, rüküden önce yetişen 90 alıyor. Misal tabi böyle bir rakam yok. rukuyu kaçırıp birinci rekata yetişemeyen 85 alıyor. İkinci rekata yetişemeyen 80 alıyor. Dör, dördüncü rekata yetişemeyen 40 alıyor. Selamdan az önce gelen 20 alıyor. Cemaati kaçıran hiç alamıyor. Misal yani böyle teşbih olsun diye örnek yoksa bu rakamlar.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 Bu sefer aracın içinde Allah-u deyip kıbleye dönüp namaz kılmamızı imkanını arayacağız. O da mümkün olmayabilir. Oturacağız kıbleye dönüp. Onu da mesela geceye gidiyoruz. Ne tarafa gittiğimiz, otobanın neresi dolduğumuzu bilmiyoruz. Koltuğumuz ne yöne ise kıblemiz o taraftır deyip illa namazı kılacağız. Namaz namaz ve selam.